Elhamdülillah ve salat ve selamu Ala Resulillah Bir bayan arkadaş soruyor diyor Hanımlar kadınlar Didak boyası Vuruyorlar Ramazan'da bir yerde Toplantıda karşı geldik Dediler bir mahsuru yoktur bunun hükmü nedir Evet Didak boyası Ve onun, onun Cibi zinat Yüze vurmak kremler e süs için kadınların yüzlerine e, bir türlü e, maks faktardır vaşaire e, zinet eşyaları zinet e, e, imşatıcı yağ e, kremler sür sürmelerinde bir mahsur yoktur. Mahsur olan nedir? O kremler derinin üzerine sürünse ister o deri onu emse ister emmese bir mahsuru yoktur. Sadece boğazdan geçen e, bir mesele ise o orucu bozar. Yoksa boğazdan tadını hissetmiyorsan, boğazından inmiyorsa onun bir mahsuru yoktur. Alimlerimiz öyle fetva verdiler. E, süs eşyeleri, sürmedir, e, göz damlasıdır, e, kulak damlasıdır, didak boyasıdır. E, yani de didaklara dı, bazen krem var, böyle sürülür, çatlamasın. Yani e, kurusay... E, imşatsın filan. Bu türlü şeylerin sabunların bir çeşitleridir. Marhamlardır. Üzlere, canlara vurmak gibi kremler. E, bunların hiçbir mahsuru yoktur inşallah. Yani kadın e, gönül rahatlığıyla oruç olduğunda makyajla yapabilir. Ama alimler diyorlar ki oruç ibadet ayı olduğu için ya bu makyaj akşam iftardan sonra e, bırakmak daha güzeldir. E, daha evledir. Yani bugün bu ayı kendimizden allah Teala diyor, oruç benimdir, ben onun karşılığını veririm. bayi allah Teala'nın oruç ayı yapalım. Yani bu kadınlar süslenmeyi, bahi yapsalar bir mahsur yoktur. Ama alimler diyorlar bıraksalar iftardan sonraya, yani de bu ayda hafif bir şekilde olsa daha güzel olur. İbadet ayı olduğu için yoksa yapsalar bir mahsur yoktur. Velhamdülillahi Rabbil Alemler.